180. konu, Übade bin Samit'in konuşması, bir toplantıda ortaya su katılmış şaraplar getirildi, Übade bin Samit de orada bulunuyordu, kalktı, şarap dağarcıklarını delip içindekileri akıtarak şunları söyledi, biz Hazreti Peygamber'e şu hususlarda biat ettik, üzüntülü ve neşeli anlarımızda kendisini dinlemek ve ona itaat etmek, darlıkta ve bollukta infakta bulunmak, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak. Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak, Hz. Peygamberin Medine'ye gelmesi halinde kendi nefislerimizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi onu da korumak ve kendisine yardımcı olmak, işte bu, Hz. Peygamberin bizimle yapmış olduğu biattır.